Meşru'un üçüncü kısmı sünnettir. sünnet Lugat'ta adet edilen yol ise de şer'i istilahta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yahut dört halifesinin yahut dört halifesinden birinin adet edilmiş olduğu şeylerdir. Nitekim ehli usul, sünnet, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yahut hulefai i Raşidi'nin farz ve vacip olmayarak vazife edindikleri, nadiren terkle beraber işledikleri şeylerdir. Buna müekket denilir. Gayrı müekket ise müstehap ve mendub ismini alır diye tarif ettiler. Sünnet, mertebe olarak farz ve vacibin aşağısındadır. İstihfafsız terk eden kimse, azaba değil, itaba müstehak olur. Fukaha demişlerdir ki, sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde devam ettiği adettir. Eğer nadiren terk ettiyse, sünnetül müekked, ara sıra terk ettiyse, gayr-ı eğer devam etmekle beraber etmeyenleri kınamış ise bu vacip kısmına girer. Bu takdirde sünnetin Ali tarafı vacip, edinâ tarafı müekkettir. Mesela beş vakit namazın sünnetlerini terk eden, hak görmüyorsa kafirdir. Hak gördüğü halde terk eden günahkar olur mu, olmaz mı diye ihtilaf edildi. Sahih kavle göre bu surette terk eden günahkar olur. Çünkü farza tabi olan sünnetleri terk edenin hakkında va'id varit olmuştur. Ama Allah korusun istihfaf yani hafife almak olursa küfürdür. Edep ve tazimle terk edilirse terkin daimi olmaması şartıyla günah değildir. Müekket sünnetler daimi terk edilirse günahkar olunur diye Kemal İbnül ül Himam da Fethül Kadir'de tasrih etmiştir. Ehli usul, sünnetül Huda ve sünnetü zevaid olmak üzere sünnetleri ayırarak sünnetül Hudaya tutunmak dinin tekmili içindir. Bu takdirde sünnetül Hudayı terk eden, vacipten aşağı derecede günah işlemiş olur. Çünkü terki, isaeti gerektirir, dediler. Nitekim cemaati, ezanı, ikameti terk etmek bu kabildendir. Bunun için İmam Muhammed, bunları terk eden bir belde ahalisine savaş açılır, demiştir. Bu, isaetin, vacibin terkinden daha az günah olmasının ifadesidir. Et-Telvih adlı eserde de, sünnet-i müekkedenin terki, harama yakın olduğundan, şefaatten mahrum olmaya sebebiyet verir. Nitekim, من ترَكَ sünneti lem يَنَا الْشَفَاعَةِ Her kim sünnetimi terk ederse, şefaatime nail olmaz. Buyurulan hadisi şerif bunu ifade eder denilmektedir. Şöyle bir soru akla gelebilir: Peygamberin şefaati, farz ve vacipleri terk edenlerin hakkında dahi umulur. Nasıl oluyor ki, sünneti terk eden şefaatten mahrum olur? İbnü cem bu soruya cevaben diyor ki, i̇rtikab masiyetten dolayı ateşe girmeyi hak eden günahkarın cezası ile şefaati hak etmeyen mekruhu irtikap edenin cezasının birleşmesi gerekmez. Birisi yüksek, birisi hafif cezadır. Çünkü bu hadisi şerifteki şefaatten Murat, ateşten kurtulmak için olan şefaattir. Yani ateşe girmeyi engellemektir. Cins olan ceza kelimesinde ateşe müstahak olmak, şefaatten mahrum olmak birleşmiş ise de sünneti terk eden peygamberin günahkara yapacağı şefaatten değil müminin gayrına yapacağı şefaatten mahrum olur. Yani sünneti terk eden şefaatçi olamaz demektir. Yahut da sünneti terk eden peygamberin kendisine derecelerinin yükselmesi için yapacağı şefaatten mahrum olur demektir ki bu da bir cezadır. Yoksa sünneti terk edene peygamberin şefaati ulaşmaz demek değildir. Hasılı büyük günahı irtikap eden ateşe girmeyi hak ettiği halde, hakkında şefaat umuluyor ki onun hakkında şefaat ateşten çıkarılmaktır, mekruhu irtikap eden kimseye şefaat daha ziyade umulur. Bu da ateşe girmesini engellemektir. Çünkü ateşle ukubeti hak etmek ayrıdır, şefaatle cezanın kalkması da ayrıdır. Neticeyi meram mekruhu irtikap edene de büyük günahı irtikap edene de ateşten kurtarmak için şefaat umulur. Bundan anlaşıldı ki Şefaati li ahlil kebairi min ümmeti. Şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir. Maalindeki hadiste şefaatten murat ateşten çıkarmak. Men sunneti lem yinel şefaati. Her kim sünnetimi terk ederse şefaatime nail olmaz. Maalindeki hadiste şefaatten murat ise ya ateşe girmeyi engellemek. Yahut da dereceleri artırmak, Yahut da şefaatçi olmak hakkındaki şefaattir. Sünnetin ikinci kısmı, Sünnetü Zevaiddir. Hüküm olarak Sünneti Zevaidi terk etmekte kerahat yoktur. İşlemekte sevap vardır. Bazıları Sünnetü Zevaidi müstakil olarak dördüncü kısım yapar. Bazı ulemada sünnetü zevaide müstahap ve mendub ismini verir. Biz buna riayet ettik. Farz ve vaciplerin mütemmimi olduğundan sünnetlerin özellikle sünnetül huda'nın ihyasına ihtimam gerekir. İsterse bu sünnet bizzat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tespit edilmiş olsun ve isterse hülefâ Raşid'in tarafından tespit edilsin, fark etmez. Nitekim İmam Ahmet, Darimi, Ebu Davud, Tirmizi, i̇bn Mace ve Tehavî'nin tahriş ettikleri, İrbat bin Sariye'den gelen bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Usîkum biteqvallâhi ve s-sem'i ve ta'ati. وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحتثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Size Allah Teala'dan korkmayı, Habeşi bir köle olsa dahi amirinize kulak vermeyi ve boyun eğmeyi tavsiye ederim. Gerçek şu ki, benden sonra sizden yaşayan elbette birçok ihtilafları görecektir. Bu takdirde size benim sünnetim ve benden sonra rüşt ve hidayet yolunu gösteren halifelerimin sünneti gerek. Ona tutunun. Aç kimse, bütün dişleriyle ekmeğe sarıldığı gibi sımsıkı sarılın. Sizi yeni çıkan modalardan sakındırırım. Çünkü yeni çıkan her moda bid'attir ve her bid'at dalalettir. Allah Teala'dan korkmaktan ibaret, teqvallahinin üç mertebesi vardır. A- Allah Teala'nın korkusundan şirkten korunmak. B. Allah Teala'nın korkusundan emirleri yerine getirmek ve yasaklarından sakınmak. C. Allah Teala'nın vuslatına engel olabilecek her türlü niyet ve azimlerden korunmaktır. Binaenaleyh takva, küfür, şirk, nifak de büyük günahları terk etmekten ibarettir. ''Addu' aleyha bin nevâcizî Ön dişiyle ısıranın ısırışı gibi ısırın cümlesinde tasvir ve istiare vardır. Yani ihtilaftan dolayı yolları birbirine karıştırıp şaşıran kimsenin hali, ...açlıktan gözü görmez var gücüyle bulduğu ekmeğe sarılanın haline benzetilmiştir. Maksat, son derece sünnete ehemmiyet vermektir. Bunun için mübalağa yoluyla beyan edildi. Nitekim Ali'ül Kari diyor ki, Bazı ehli tahkik şöyle demişlerdir. Var gücüyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesini koruyan, var gücüyle elleri, hatta dişleriyle hayatını kurtarmak için ekmeğe sarılan kimsenin haline benzetilmiştir. Çünkü ebedi saadetleri tahsil etmek, kalbi fitnelerden korumak, ihlası müşahede etmek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun dört halifelerinin sünnetine sarılmaktan başka bir şeyle tahakkuk etmez. İmam Rabbani, bütün makamatların tahsilinin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittibada hudutlandığını sık sık tavsiye etmektedir. Ala kulli hal, sünneti terk eden kimse, mühimsememekten terk ederse, bu cihetle tehlikeli olur. Çünkü sünnetten başkasıyla fitnelerden korunmak imkansızdır. Nitekim Hadimi de El-Berika adlı eserinde diyor ki, Sünneti sünnet olarak inanıp da terk eden bidatçidir. Hak görmeyen, onda gevşeklik gösteren, yani hafife alan kafirdir. Şüphesiz sünnetin sünnet olduğunu itikat ettiği halde onu terk eden fasık olmaz. Sonra Sünnetten şer'i deliller ve hükümlerin hepsinin murat olması da muhtemeldir. Bu takdirde Menterake sünneti lem yenel şefaati. Her kim sünneti terk ederse şefaati nail olmaz. Mealindeki hadiste sünnet kelimesinden şeriat veyahut mütevatir mütevâtir sünnet murat olunursa hadisin manası şöyle olur. Şeriatı mi terk eden şefaatime nail olmaz. Çünkü şeriatı terk etmek yahut hafife almak yahut kifayetsiz görmek küfür olduğundan hakkında şefaat asla olmaz.